Başlık onun deliliği Ege hastalığına sebep saydığı bu deliliği anlamıştır. Çünkü ruhlu zaten. Zira hastalığının karşı kepesinde duran şey, çevresindeki şeylerin ona kendisinden, kendi yetilerinden vesaire ileri geliyor gibi görünmesidir. Çünkü hastalığı şu, kendine göre bir benin olmayışı. Ve ırkı, onun hissetmediği ama zaman zaman kendisine görünen kendi vücudunda etek yemeye bürünürken o ırktaki delilik ol ruhunda yok olur. Kendi benine gelince bu ikisi arasında bölünmüştür. Tam da o deliliği anladığı için ona son verecek ki böylece hiçlik, fikir kadar eylemde olsun ve oraya kendi var olmayan benini daldırmak niyetinde. Hoş geldiniz arkadaşlar, hoş geldiniz. Yüce mi is terli <Gülüyor> <Gülüyor> Böyle olduğu zaman, olduğu gibi de koyabilirim. Ya orası şöyle bir alan. Buraları çıkardım muhtemelen sonra ama. Hmm. Yani her bölümün belli bir konsepti var. Çünkü yayın yönetmeni şunu da deneye çalışıyor. 6 ay boyunca senin ne yapacağını bilmem gerekiyor diye programcıya böyle baştan bir bazı kriterler koyduğu için hmm. bizde format koymak zorundayız. Ama bu bir saatlik alan, hiçbir şey yapmamakta da her şeyin yapılabileceği bir alan aslında. Temel olarak Güzel. sohbet dediğim şey. İyi, şu Buna. Geliyor. bazen canlı müzik yapılıyor şimdi hmm. bazen herkes ortak bir mix yapıyor ki dünyanın yazıyor şeyi vesaire vesaire evet. şu an arkada toz ve toz çalıyor Aa. öncelikle evet öyle koymuş arkadaşımız toz ve toz nedir toz ve toz bir gruptur ve bu grubun içinde ben de varım ee, can tan ismini Kaç grubunuz? İnsanla birlikte kurduk. İki tane grubum var. Biri seni görmem mümkansız. Deride tozları toz. Evet. Ne yapıyorsunuz? Hangisiyle? Müzik yapıyoruz. Müzik, müzik yapıyoruz. <gülüyor> evet. evet, müzik grubu olunca Hı. haliyle. Peki sen e, meşgul bir insansın? Aslında dağılmış bir insansın ama da iyi anlamda dağılmış söylemiyorum. Mı, dağılmış mı, dağılmış Dağılmış. dağılmış bir insanın ve iyi anlamda söylemiyorsun. İyi anlamda söylüyorum. İyi anlamda söylüyorum. Yani çünkü tek bir şeye, bilmiyorum, tek bir şeye odaklanmakta bir sakınca yok belki hepimizin yapması gereken şey. Bu da olabilir hani bir şey yap ve iyi yapmalı ama hani seni birkaç yerde görüyor olmaktan kaynaklı zaten ben de buraya geldim. Evet, doğru. Dolayısıyla evet. genel olarak hani bu dağılmış, Vesaire üzerine bir şeyler konuşulabilir gibi tamam. geliyor bana. Şimdi ben biraz daha rahat bir konuma erişeceğim. Merhaba. Ee, şimdi hikayeyi anlatıyorum. Şu an tozlu tost almıyor. Ee, çok aslında sır gibi yaşadığım. Fakat, söylemekte çok... Ee, nasıl sarmayacağım, bilmiyorum bundan Tamam şöyle özetleyeyim. Sır gibi. Ee, bir şey var, benim hayatımın motivasyonu olan bir şey. İyi sefretler Teşekkür ederiz. Öpüyoruz, ee, hoşça kal. Ee, Şimdi ben 18 yaşına kadar e, iyi kötü resim yapan, iyi kötü müzik yapan, yazan, çizen bir insandım. Ve e, işte hikaye çok aslında tanıdık bir hikaye. 5 yaşındayken böyle işte ilk yalga resmini yapmıştım. Küçük bir şiir defterim vardı. İşte erken okula başladığım için o, o, okuma yazmayı bildiğim için böyle o şiir defterime bir sürü şeyler yazıyordum. İşte e, Dünya Çocukları diye bir bestem vardı. 4 yaşında yapmıştım. Bütün aile onu ezbere biliyordu. Çünkü her gün onu söylüyordum falan. Dünya Çocukları... ...diye bir ve... şarkı. <gülüyor> 23 Nisan'a yakın bir ruhta yoksa e, Sözleri şöyleydi yaklaşık olarak. Aydan bir parça kopar, güneşten kızgın bir damla işte çiçekler kalsın çocuklara falan diye gidiyor böyle komik bir şarkı. aslında ondan sonra yani bu böyle çok alışıldık bir hikayedir ya, üreten yaratan insanların işte küçük lütfanları yaptığı söylenir intikim çoğu da doğrudur çünkü o var ya da yoktur ortası yok yani aslında sonradan öğrenilmiş bilgiler sadece yapmak istediğin şeyi pekiştirebiliyor. ama yoktan var edemez dolayısıyla bu hep vardı fakat 18 yaşına kadar yani daha doğrusu 17 18'e bağlayan gece gördüğüm rüdaya kadar bunlar benim için çok kıymetli olan e, ya da işte ileriye taşımak için çok kendimi e, motive edebileceğim bir durumda değildi öyle takılıyordum yani e, sonra bir rüya gördüm işte yani Sır dediğim şey e, bir gün önce 17 yaşındayken sonraki 18 tam o gece yani bir rüya gördüm. E, Uyandıktan sonra da işte hayat başka gibi bir duruma geldi. Ama rüyayı çok anlatamam. Ee, anlatmamam daha doğru yani. Yani rüyada gördüğüm şey sana feciye bir sorumluluk mu verdi bu anlamda geliyor? Ee, öyle ilahi bir işte aksakallı dede durumu asla olmadı. Yani, öyle bir şey yok. Ee, ama dediğin doğru yani e, şu an çok makro bir amacım var bu hayatta, öyle söyleyeyim. Bir, bir hedef var. Çok mad maddi <gülüyor> ve manevi tarafı güçlü bir hedef bu. E, yani öyle, kelimelere dökülemeyecek bir şeyden bahsetmiyorum. Çok da aslında derinle gerek yok yani bence. <gülüyor> öyle bir durum yani yaklaşık yedi senedir de onun üzerinde çalışıyorum. Makro bir şeyden bahsediyorsun. Yani her şey belli senin için. Mı tabii tabii evet. Ve bu 18 sonra... yaşından evet. yediğin günden itibaren. Evet. Ya yani rüyadan sonra. O, o rüyanın evet. o gece görünmesi de çok tuhaf. <gülüyor> yani 18 yaşının reşit olma durumuna dönük gelmesinden mi bahsediyorsun? Yani manidar geliyor bana. Çünkü bu kadar etkileyici bir şey niye o gece görüntü, neden o geceyi bekledi? Onu anlayamıyorum aslında çok fazla ama reşitlikle evet bir anlamda olmalı yani herhalde. Anladım. Yani zamanda bir kesintiden bahsediyorsun aslında. Evet bir kırılma, bir kesinti, bir şey. Zaman, zamanı çok inanmıyorum bu arada. Zaman diye bir şey yok. Ama tuhaf her şey yani bu <gülüyor> Zaman diye bir şey yok mu? Yok. E zaman... 17 ve 18 yaş. İşte bu bizim insan olarak yarattığımız bir referans durumu. Hı. O referans noktaları <gülüyor> adına... Peki 18'den sonrasını saymıyor musun? <gülüyor> Tabii ki sayıyorum. Sayıyorsun. Hı. Peki 18'den... Bilmiyorum. Dedim birkaç sene geçti diyorsun ama... 7 sene Hani her şeyin belki de biraz daha alışıldık vaziyette ve kabullere göre gittiği bir dönemden. Biraz daha sakin bir dönemde. ...kendini açtığın ve başka bir zamana geçtiğin bir yer olarak görülebilir miyiz söylediğim şey? Hmm. Eğer öyle ifade etmek istiyorsan öyle ifade öyle edebiliriz. İfade etmek istemiyorum aslında. Sadece bir yol açmaya çalışıyorum yani. anayka ama ben... Bir... Hı, tamam, Şöyle şey diyeyim şöyle o zaman, bu tamam, sergini konuşalım Hı. o zaman. Olur. İki Kuşak ak Evet. sergisi. Hı. Yani iki kuşak diye sen koymadın herhalde ismini değil mi? Yok, öyle. Biz, tamam. Peki kabul de... ediyor musun? İki kuşak kısmını kabul ettin. Yani estetik olarak diyorsan çok muhteşem duyulduğu, görüldüğü söylenemez. Ama anlam anlam, olarak, anlam itibariyle doğru, doğrudur yani. İki o zaman alıyor. bu iki kuşak üzerine konuşalım. Yani evet. sizi iki kuşak <gülüyor> yapan ne? Baba kız oluşmuş. Baba kız oluşmuş. Peki <gülüyor> sergiye gittiğiniz zaman bir baba ve bir kızın işlerini mi görüyoruz? Yani? Ee, birkaç yere yazmıştım bunu. E, usta çırak da diyebilirsiniz, baba kız da diyebilirsiniz ya da aynı zaman diliminde karşılaşmış iki ressam da diyebilirsiniz. Babam müzik yapıyor mu? Hayır yapmıyor. Müzik seviyor mu? Çok sever. Çok seviyor. Yani, Güzel. Yani iyi bir araştırcı olduğunu söyleyemem. Tıpkı benim gibi biriktirmeyi sevmiyoruz yani herhangi bir şeyi. E, ama iyi dinler, dinlediğini iyi yorumlar. Yorumladığını sever, sevdiğiyle de organik bir bağ vardır. O yüzden e, resimlerinde müzik görürsünüz işte. Tatlı her şeyin bir izi vardır yani, güzel yaşar. Evet. O anlamda takdir ettiğim bir insan. Aslında bu biriktirmek mevzundan başka bir şey geliyor aklıma. Benim seni görmem imkansızla ilgili düşünmüyorum bir şeydi. Senin konuşmalarına da aslında şey oluyor, teyitleniyor yani, bir, bir gizem durumu ve sen demin izden falan da bahsediyorsun. Yani <gülüyor> babanın resminde bahsedilen izleri. Önemi yok babanın resminden ilgili söylemeyeceğim ama Seni görmem imkansızı buradaki sahnede başka gruplardan eğer ayrı bir şey olacaksa bunu illaki bunu söyleme ihtiyacındaysa Genel olarak Seni görmem imkansızın bile aslında doğrudan işaret ettiği bir giz durumu var. Ve Sürekli ileri gelip geri kaçan bir şeyden bahsediyoruz aslında. Yani sizin müziğinizi bir yere koyuyorum ama sonra çok başka bir yerden vuruyor oluyorsunuz. Yani bir yandan eski bir eskiye referans oluyor, bir yandan sahnedeki kızlar oluyor ama bir yandan da başka bir müzik oluyor vesaire. Ayrıca. Evet, nereye oturtuyorsun sen gizem dediğin şeyi? Gizem niye gizli kalmak istiyorsun? Bazı şeyler var. Kaşka türlü de ifade edebilir Yok, çok iyi anladım. Ben sadece doğru kelimeleri seçmeye çalışıyorum. Şöyle bir durum var. Öncelikle herkesin bir misyonu buraya geldiğini düşünüyorum. Tesadüfe inanmıyorum, zamana inanmıyorum. Ve burada oluşumuzun çok önemli bir puzzle'ın parçaları olduğunu ve bunun bütün bir ömür boyunca keşfedilecek bir süreç olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla şimdi milyonlarca spermin içinden sen en hızlısın, sen koştun, şu an karşımda oturuyorsun, şu an buradaki insanlarla aynı havayı soluyoruz ve tüm bunların bir anlamı var ve bütün bunların anlamını e, ancak yine sen anlamlandırabiliyorsun. Yani senin anlamlandırdığın şey onun anlamı ya da anlamsızlığı. Dolayısıyla nasıl bir hayat yaşayacağını sen karar veriyorsun. Şimdi bildiklerimiz ve bilmediklerimiz var. Ben daha çok bilmediklerimizle ilgileniyorum. Bu parapsikoloji falan değil bu arada ya da işte. Evet. evet yani belki birileri bunu aklından geçirecektir. Bu öyle e, gerçeküstü bir hikayenin bir parçası da değil. Bu çok gerçek bir şey. Sadece zikredilmesi nadiren rastlanan bir durum olduğu için hep böyle gerçeküstücüle falan kayıyor insanın zihnine. Ben çok daha sıradanmış olduğunu düşünüyorum bunun. Yani. Zincirler var ve bunlar bizi birbirimize bağlıyor ve e, bir parçası olarak da muhakkak bir amacı olduğunu düşünüyorum her şeyin. Gizem konusuna gelince de bu eklektik ve sonradan yaratılmış olması gerektiği için ortaya konulmuş bir şey değil. İşler böyle yürüdü ve... E, Kurgu olmadığını söylüyorsunuz. Şeyden. Kurgu yok, evet yok. Yani ancak oyun oynadığı, yani o oyunu oynadığın sahneyi kurgulayabilirsin, o da benim için resimdir, müziktir. Yani ben de resim kısmında bunun ne kadar... Ya aslında figürlerin zaten çok ipe sapa gelmez diyeceğim figürler. Yani hani şeyde internetteki videolarda söylendiğinizde sıra dışı figürleri aldığını söyleyebiliriz bir anlayın mı? Ama... Hı hı. Bilmiyorum. Ben e, sanatın bir icat olduğunu düşünüyorum aslında hikaye o yüzden böyle ilerliyor şu anda. E, dokunduğum herhangi bir şeyin içine eğer kendimden ve e, işte imgelen dünyamdan bir şey katamayacaksan o zaman hiç yapmayayım daha iyi çünkü yani yeni bir şey yaratmıyorsan ya da yeni bir söz söylemiyorsan ya da şey, yeni bir tuğla koymuyorsan, o zaman herhangi bir şeyin replikası olmaktan kurtulamıyorsun. Ya da Amerika'yı yeniden keşfetmek gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla da yani... Yeni bir şey derken? Senin kafandaki şey... makro plana doğru giderken ki yeni olduğunu ekna olduğun bir şeyden ee... Bu daha çok sanatın estetiğiyle alakalı bir şey şu an bahsettiğim. Yani o makro planın... <gülüyor> bir parçası olarak adlandırabiliriz. Çünkü yaptığın işe kadar iyi yaparsan planladığın ya da hedeflerinin o şeye daha doğru ulaşırsın. Hı. Ama bu daha çok e, sanatın plastiğiyle, estetiğiyle işte varoluyla alakalı bir kaygı. Yani eğer müzik yapıyorsan iyi müzik yapmalısın. Resim yapıyorsan iyi resim yapmalısın. biriyle konuşuyorsan nitelikli bir konuşmalısın. baktığın o boşa harca bulmalısın. Vaktim boş harcasam da nitelikli bir savunma olmalı ki gerçekten vakti boş harcamanın ne demek olduğunu anlayışı. O yüzden bütün bunların sonucunda ulaştığı yer hikayenin son noktası şu: sanat tırnak içinde ne demekse yani bir yandan da işte yaptığın herhangi bir işte bir buluş, bir icat, yeni bir form. Ee, yeni bir söz, yeni bir renk, skalası, yeni bir kompozisyon varsa hmm. o zaman bu benim ilgimi çekiyor ve hmm. dolayısıyla ben de böyle bir şey yapmayı istiyorum ve elimden geldiğince de yap yapıyorum ya. Yani. Evet. Bu yeni yapmaya sadece sen muktedir değilsin. Bu en azından Gram'dan anladığım hmm. şey bu biraz. Bunu yapan başka insanlar da var galiba. Tabii ki. Yani bu evet. insanlarla bir araya gelmek kısmında da Hmm. Ya, e, öncelikle şunu söyleyeyim, bütün bu konuşmaları dinleyen ve e, umarım günün birinde karşılaşırız o insanlar. Fakat şöyle bir şey var. Hmm. Yani aslında yani bir toz parçasısın bir yandan kendini çok fazla abartmanın, işte e, kendini bir e, peygamber gibi ilah gibi işte bir tür ee, yüce figür gibi algılarının bir manası yok. Okyanus kumsun aslında. Bunun bilincine vardığın zaman büyük işler yapabiliyorsun bir anda. Yani büyük işleri ancak naif ve işte kendini doğru konumlandıran biri yapabilir üretebilir. Bunu biraz öyle geliyor. Kendini doğru konumlandıran? Hı hı. Kendi kafasında kendini doğru konumlandırma insan gibi. yani. yani. Eliniz dediğim yol en azından bu daha iyisini bilen varsa. Peki, konumlandırmakla bu biraz rastlantı meselesi arasında biraz açıklık olmuyor mu? Rastlantı olmadığını söylemiştim. Şans. Şans da yok, rastlantı da yok, Şans tesadüf, da, tesadüf de yok. Şans da yok, rastlantı yok, tesadüf de yok. Bunların hepsi e, insanın korkudan ürettiği kavramlar. <gülüyor> yani, evet. yani. Sen ne düşünüyorsun? İçerisinde bulunduğum şeyin bu kadar sorumluluğunu almak sonunda hani gerçekten insanın buhrağına sokabilir diye düşünüyorum. İşte, e, hamledin tıradı dediğimiz şey orada başlıyor, babamın söylediği <gülüyor> e, Aslında öyle değil. Şöyle, zaten sorumluluğu layıkıyla üstleniyorsan sonra yaşadığın şey hayal kırıklığı olmuyor. Yani sonra yaşadığın şey öngördüğün... ilgili bir şeyden bahsediyorsun yani kendini hesap verebilmek... Mi? Şimdi bir şeyin farkında olmak, farkında olma cesareti göstermek aslında bir tür e, sorumluluk alma durumu ya. Yani e, koskoca bir evrende, bir okyanusta bir kum tanesi gibi hareket ederken bir anda evrenin ta kendisi oluyorsun. Sen yönetiyorsun, sen yönlendiriyorsun. Sen organize ediyorsun, bu sırada olan bir takım işte durumları da kendi üzerine almış oluyorsun ve sonucunda olan şey seni çok büyük hayal kırıklığına uğratamıyor çünkü zaten e, bütün bunlar öngörebildiğin olasılıklar olarak kafanın bir yerinde, cebinin bir yerinde duruyor ve o olasılıkları gördüğün için bu sende sen büyük bir murran, büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir çöküşe neden olamıyor gibi bir durum. Yani bu bende böyle işte. Umarım... Anladım. Yani bu gerçekten 18 yaşında bir rüya görmekteye diye benziyor diye gibi geliyor bana yani. <gülüyor> Belki hala oraya rüya devam ediyordur yani. Çünkü bir yandan... ...öyle yani hani ...hiç kötü yani bunu herhangi bir konjonktürün dışında olmasını isterim duyulurken... ...gerçek kelime anlamında vahiy gibi bir şeyden bahsediyoruz. Yani vahiy, vahiy şu anlamda söylüyorum bir yandan şeyin böyle açılıyor olması ve ondan sonra ya çünkü şunu söylüyorsun rastlantıydı, tostanes uçuyorduk ve sonrasında alınan başka bir yönden bahsediyorsun ve bu yönde ilerlerken bazı öngörülebilirliklerden hatta gördüğünü hani sorumluluğu öyle bir sende ki bu işin şaşırmak bile söz konusu değil şu anda evet olabilir çok başka bir yere mi? Acaba evet. çok... sadece şu an şaşırıyorum mesela bir anda. çünkü ee, tabloyu doğru çizdim. Yani, yani, anladın mı bayağa ee, ağaç varsa eğer önümüzde sen o ağacın dallarını doğru konumlandırdım bence o yüzden şaşırdım biraz güzel evet böyle işte hikaye. Ağaçın dalları Ağa ağaç dediğin şey çok kalmış bir şey. Yani. Hı -hı. Çökü var gövdesi var vesaire bizim bahsettiğimiz ağaç 3 dallı 3 dallı bir gövde ve 3 tane dalı var <gülüyor> her türlü sessizlik makbuldür bu arada muhakkak devam bir evet. ilginç yani bu çünkü mi? evet Yok yani <gülüyor> genelde sıkıcılık olarak alamıyorum yani. yani insanlar anlamı ne başka kurumların içinde buluyorlar kurum derken devlet bilmem ne böyle bir şey girmiyorum da yani daha önce kendisinden önce kurum sallaşmış ve köklerini oraya koymuş bir şey herhangi bir şey yani bu bir şöyle söyleyeyim bir müzik kolektifi, bir müzik şirketi ya da bir üniversite ya da bir şirket vesaire buraya girdiği zaman senin karşına çıkıp gayet her şeyi söyleme hakkını kendine artık görebilecek insanlar olabiliyorlar gene etrafımızdaki de çünkü arkalarına yasladıkları bir şey oluyor ikincisi gerçekten bir şeylerin birbirine bir birbirine değil. Yaptığı şeyin herhangi bir yere bağlanması kaygısını asla hiç bütmeyen insanlar. Ve bundan bahsederken de bunu bir çoğunlukla meziyet olarak konuşuyorlar. Çünkü gerçekten yaptıkları bir şey olmadığında sadece hayatlarında anlamsız bir zevk almak süreci ilerlediğinde onun düzellemesini yapmaktan başka en ufak bir çerleri yok ve dolayısıyla anlamsızlık. Ben bunu yapıyorum. Yani yapacak bir şey yok. Şöyle böyle. Yani <gülüyor> bu iki kutup arasında sürekli insanları aslında çoğunlukla zannedersem sınıflandırabilirse anlatabilir mi söylediğim şey? Çünkü anlatmayı anladım, isterdim kesinlikle. yani. <gülüyor> çok iyi anladım evet. Dolayısıyla senin kendini bireysel gibi gözüken bir yerden koyduğun yer aslında bir yandan da bireysel olmadığı yani bireysel denemimin kanımını da çok açtığı her şekilde fark ediyor. Bu çok acaba sanatçı sanatçı bir tavır mıdır? Yani bunu bir sanatçı mı yapabilir? Yani çünkü şöyle bir şeyden bahsediyoruz bir yandan da. Yani hayatın çok anlamsız olduğunu söyleyenlere de hak vermiyor değilim çok sık. Çünkü gerçekten bu, ben şu anda bu söyleşi yapmayı bırakıp arkama yaslansam hiçbir şey olmayabilir. Bu söyleşi artık olmayabilir mesela. Bu tamamen benim inisiyatifime de bağlı ya ve benim inisiyatifimle yaptığım şeylerin anlamı ne kadar gerçek oluyor bunun hiçbir zaman yani <Gülüyor> <Gülüyor> galiba seni anlıyorum. <Gülüyor> Şunu eklemem gerekiyor belki. Ee... <Gülüyor> İnandığım bir metafor var. Bir gün daha hızlı vaktimiz olursa onu sana anlatırım. Bu biraz detaylı bir durum. İstediğin kadar detayına girebilirsin bu Evet. Mikrofon yokken detayına gireyim. Ben Türk kahvesini aldatıyorum olacak. Kahvesini biraz daha çok <gülüyor> ama... Konserden önce içki içmiyorsunuz. Ben içki içmeyi çok sevmem. Rock'ı içmeyi severim arada ya da Kanya diyecektim. Zincir teorisi diye bir teorim var. Bu e, hayatı anlamlandırmaya çalışırken günden güne gelişen ve en sonunda dönüştüğü noktada tatmin olduğum bir e, teori. Şimdi zincir teorisinde olağandır. şudur. Bu güç senin elindedir. Organizasyonu sen yaparsın. Fakat Yedi milyarlık bir dünyada yaşıyoruz, yedi milyar tane organizasyon var, bir yandan yüz milyonlarca ve yüz milyarlarca hayvan var Ya aslında onların da organizasyonları var ve ağaçlar var, onlar da organize oluyorlar kendi aralarında ve sen bunlar kesiştiği zaman ee, hala güç sendeyse, yani bunu başarabiliyorsan, o cesareti gösterebiliyorsan, işte o zaman hayat doğru akıyor. Cesareti evet. göstermenin dışında artık elinde o kuvvet kaldıysa şıkkını niye düşünmüyoruz? Ne kaldıysa? Elinde o kuvvet kaldı mı kalmadı mı sorusu hiç gelmiyor maddına. İşte tam olarak bundan bahsediyorum. O kuvveti yaratacak olan şey, kişi, kurum sensin. Kurumlardan bahsediyorduk ya, sen bir kurumsun aslında orada ve eğer... E, gözünü açarsan, aklını açarsan, e, hücrelerinle irtibata geçersen o güç sende var yani onu kullandığın ölçüde de o yolda ilerleyeceksin ve bu zincir teorisinin şöyle bir durumu var. Şimdi bak mesela yürüyorum, karşıdan bir araba geliyor. E, araba aniden hızlanmayı tercih etti ve ben de e, bir adım daha attım ve o araba bana çarptı. Burada bilinç dışı bir çağrı var. İstiyorsun ve o araba sana çarpıyor. Kararını verdin mi Bunun kararını sen veriyorsun evet. Ama bunun farkında değilsin. Gibi bir durum. Hı? Ama bu çok detaylı bir şey. Şimdi buradan bunu anlatınca herhalde bu kız delirmek üzere. Hiç az sonra delirecek ya da işte yazık 10 sene sonra kesin kafayı yiyecek falan gibi bir... E, Alt metin çıkabilir ya da bunu kadere bağlayıp e bunun adı zaten kader abi sen şu an kaderi anlatıyorsun bize diyenler de olabilir. E bunu eğer merak edenler olursa daha sonra detaylı olarak onlarla da konuşuruz. <gülüyor> Ama bu kader de değil, delirmek de değil. Burada başka bir şey var. Bunun adı zincir teorisi. Benim anlamadığım kısım zincir teorisi. Bir dakika, zincir teorisinin arabaya nasıl bağladığını anlamadım. <gülüyor> 300. Teorisi'nde bir, bir organizasyon örnekti. vardı. Evet, Herkesin kendi organizasyonu var, evet, ağaçlar da dair olmak üzere. yan e, yana geldiği zaman ve kesişim yarattığı evet. zaman, yani işte şu an burada oturmam ve çaprazında Selcan isimli arkadaşımı buradan görebilmem gibi. Burada iki tane karar var öncelikle, görünür. Burada bir karar daha var mesela, benim burayı işletme olarak almış olmamda. Burada bir karar daha var, babamla annemin sevişmesi. E orada bir karar daha var, e işte sadece bugün işlerini bitirip buraya gelmesi. Burada görünmeyen ve benim şu an asla bilemeyeceğim 10 bin yıllık kararların da bir sonucu var. Her şey bir sonucun sonucu ve zincirler halka şeklinde birbirlerine bağlanıyorlar. Dolayısıyla sen burada kararı veren kişi olmakla beraber e Yüz yıllar boyunca, yüz binlerce yıl boyunca verilen kararların bir uzantısı olarak hayatta bir misyon adına dolaşmaya başlıyorsun. Peki, bundan sonra hala elinde nasıl güç kalma olasılığı olabilir? Yani şöyle, bunu, bunu şansla nasıl kurtarabilirsin? Şöyle, yani? burada oranlar var işte. Matematiksel oranlar var ee, ve o oranları e, hesapladığında senin bundaki işte payın şu an para konuşacağım de 99.9 gel. Annenle babanın aşık olması yüzdesi 0.0001 falan gibi bir faydaya sahip olurlar. Yani sen o gece diğer bütün spam'lerden hızlı koşarak <gülüyor> zaten bütün bunlara karar vermiş olursun. E biz bunu hatırlamıyoruz. <gülüyor> Telefonu açabiliyor muyum? Bir Veriyorum. Saniye ah, ezildim. Sen Sen neden gelmiyorsun? <gülüyor> Anladım. Tamam. Eş. Harikaymış. <gülüyor> <gülüyor> Tatlı bir insan. Peki bir dakika bir an bir saniye ee, şimdi seni kesiyorum. Ee, az sonra seni arayacağım. Şu an bir röportajdayım. Ee, Mesela anlaşıldı. Yok rica ederim. Ben seni arayacağım. Tamam mı? Bir bir saat sonra falan. Belki senin de fikrini değiştirip gelmeye karar verirsin <gülüyor> hadi öpüyorum işte de. Kapan. Hmm. Yani senin zorluyor gibi olmaktan rahatsız olmakla beraber. Yok, yani bir yandan da şey gibi. Yani böyle hadi. Yok <gülüyor> Yani evet, bunu da açıkça söylüyoruz. Genelde zorlanmıyorum. Zorlandığım zaman da gerçekten çok zorlandıysam söylerim. Yani daha doğrusu kriz. Ama şu an çok müziyor. Yok Yahu, ben şöyle bir zorlamaktan bahsediyorum aslında. Yani, sen bir yerde bir yere doğru götürüyorsun konuşmayı. Benim çok anlamsız bir şey söylememem lazım. Hayır, hiç öyle bir şey yok. Yok yok, şundan bahsediyorum. Ama benim de kafamda seni. İnatla sokmaya çalıştığın bir şey var, evet. daha boğaz var yani. Buyurunuz, bekliyorum. Başarabilirsem sevinirim yani çünkü çok seviyorum. Ee, düşünmediğim bir şeyi birinin bana söylemesi çok mutlu edici bir i̇şte şey. düşünmediğin şeyi sana birinin söylemesi, o şeyi nasıl söylediğine çok ilgili ya. Yani çünkü muhtemelen hepimizin kafasında duyduğu anda kullandığı kelimeler kullanıyoruz. Evet ama ben bu tür durumlarda daha çok iyi niyetin olup olmadığını bakarım. Onun dışındaki parametreler beni çok ilgilendirmez. Yani orada nasıl cümle kullandım ve ne kadar yanlış kelime kullandığından ziyade... Yok, ben ee, de bayağı şeyden bahsediyorum. psikolojik mi? harekatla seni oraya çekmek. Yok <gülüyor> ben dürüstçe sana her şeyi anlatabilirim şu an. O yüzden sorarsan yani her şeyi demeyelim, fazla iddialı olur. Evet, Demin yani, az önce mikrofonu reddettim. o kayıtlarımızda yani şu anda. Ne istiyorsun? Hiçbir şey hiç yok. Ben anlamadım çünkü bir şey. Zincir teorisi Zincir teorisi, zincir teorisi... Ya Anlamadığım anlam şey muhtemelen Zincir teorisinde de an anlamamış olacağım O kısmı ama Hı. Neyi anlamadın? Yani ürettiğin Anlam Diyelim İşte bak o zaman soru şu olsun Dedim ki Başlıyor bir anlam var ve onu anlamlandırmak dedim az önce. Aynı zamanda şunu da söyledim. Ulaştığın bir anlam ya da ulaştığın bir anlamsızlık. Tamam Şimdi ulaştığın anlam ve anlamsızlık senin anlamlandırma sürecinin sonunda söyleyebileceğin bir şey. Verebileceğin bir yargı. Anlamsız oldu ya anlamlı oldu. Bu da Yani bunun üzerinden gidersek... Yani anlamı hiç tek başına açabilir misin zaten? Yani anlamlandırmak çok mantıklı geliyor bana bu yanda. Da. Anlamı evet. tek başına açabilirsin, ama evet. organizasyonda çok bağımlısın. Şimdi sana şöyle özetleyeyim, organizasyon bağımlı değil, bağlı da değilim. Hmm. Şöyle söyleyeyim, bir kere çelişki var gibi görünüyor diye düşündüğüm, anladığım kadarıyla. Hı hı. Ortada hiçbir çelişki yok, şöyle yok. Öncelikle her şey çok izafi. Her şey ama, buna benim varlığım da dahil. Ee, yani ve bütün bu izafiyetin üzerine kuruyorsun yaşamı, hayatı, var olmayı. Ee, şimdi bu izafiyetin üzerine kurduğum bütün anlam ve anlamsızlıklar sonuç olarak şuraya varıyor. İşte bak bu Tamam ama bundan bahsediyorum. Hı. İzafiyetin üzerine bir şey kuramazsın. İzafiyetin üzerine çok şey kurarsın çünkü İzafi biz burada... olur. Aynen. E zaten hikaye yok. Tabii ki öyle. Yani, Tabii ki izafi. Tanrı Ebi gibi oradan bundan sonrası izafi olmayacak yargısı nasıl verirsin? Öyle bir yargı ve onu oradan almaya çalışmamalısın öncelikle. Tamam. Ee, şu var, Anladın ne demek istediğimi. Sana şöyle söyleyebilirim. Ee, öncelikle evrende bir toz parçası. Toz ve tozun adı da buradan geliyor. Tamam diyorum. Toz ve toz niye o zaman? Niye tozlar değil? Çünkü, Çünkü toz ve toz, ve toz, toz ve toz ve toz ve toz ve bu yüz milyarlarca toz olarak devam eder. Bu bir tür hepimiz birbirimize benziyoruz ama hepimiz tekiz hepimiz biriz hem biriz hem de biriz hem tek başınayız hem de tekiz dolayısıyla burada şey var yani sen kocaman bir bütünün minicik bir parçasısın fakat seni o bütünden çekip alırsam o bütün artık bütün olmaktan çıkar. Ama seni e, tek başına bir bütün olarak da kabul edemem. Çünkü sen bir bireysin ve diğerleriyle bir bütünsün. Dolayısıyla burada bir tür e, bir olma hali var. Ve baktığın zaman izafiyet bunun neresinde dersen işte... Nasıl canım? O kadar gördüm artık. Sen demezsin de. Birileri derdi muhakkak. Onun arada şunu söylüyorum. <gülüyor> Ee, İzafet bunun hücrelerindedir yani. yabancı. Her hücresinde. Yani her şey... Bir bütünün parçası ve bu dünyada bir misyon için varız. Öncelikle bunun farkına varman gerekiyor. <gülüyor> çok önemlisin ve çok önemsizsin. Bunun da farkına varman gerekiyor. Anlam senin baktığın yerdedir. Bunun da farkına varman gerekiyor. Baktığın yer anlamsızlıklarla doldur. Bu da gerçektir. Gerçek yalandır. Mesai de. Hmm. Sen ne okumuştun? Antropoloji, antropoloji. Sosyal antropoloji. Nerede okumuştun? Sosyal antropoloji nerede okumuştun? Yeditepe Üniversitesi. düşünün Üniversitesi'nde. Yeditepe Üniversitesi'nde. Hmm. Hep felsefe ya da antropoloji okumak istiyordum. Küçükken. Sonra antropoloji okumuştum. Bence felsefe de olmuş yani. yani işte. Yok ben felsefeyi hayatında bir kere bile olumsuz bir anlamda kullanmadım onu söylemiyorum yani. Olumsuz bir anlamda nasıl kullanılır ki? Felsefe yani, yapma. Plan. <gülüyor> yani Hı. eğer bu iki kişilik konuşmanın dışında bir şeylerden bahsediyorsak öyle bir parantez açmak zorunda yani. Felsefenin çok anlamsız bir şey olmadığıyla ilgili. Bilmiyorum. Çünkü çok garip yani, hani geldiğin <gülüyor> nokta... <gülüyor> yani bir yandan çelişki... Çelişki mi var? Nasıl oluyor? Bana biraz anlıyor. Çelişki var ama sen zaten çelişkiyi kendi içine aldın ya yani. hmm. Ama bundan sonra hala çelişki var mı diye karşılarını kaldırabiliyorsun. Evet, merak ediyorum. Nasıl bir çelişki var? Yani mantıksal anlamda, yo, yo, mantıksal anlamda yani çok ciddi formel olarak düşündüğümüzde bir araya gelemeyecek şeylerin bir araya gelmesinden bahsediyoruz. Ve burada aslında bunu temellendirdiğin yer seninle alakalı tamamen. Yani bu burada bir belli bir sezgi giriyor. Belli bir sezgiyle söyleyebilirsin bunları ancak. Bu noktada da çelişki var ve bence bu noktada zaten. Hı -hı. Seni anlamaya Gerçek çalışıyorum. Oluyor. Evet, Hı. seni anlamaya çalışıyorum. O yüzden soruyorum Abi, ve az önce de söyledim, çok eğlenceli bir şey, insanın yıllarca düşünüp bulduğu şeyi tekrar kucağına yatırıp başına okşaması önemli bir şey, ya da ona kızması, ya da işte sorgulaması, bunlar önemli şeyler. O yüzden e o kanal ve o kapı hep çok açık. Yani bana yeni bir şey öğretebilecek ya da yeni bir soru sordurabilecek her şeye var. O yüzden çelişkinin olduğunu, izafi olduğunu her şeyi, bir o kadar kesin ve net olduğunu, gücün senin olduğunu fakat kocaman bir bütün bir parçası olduğunu. Evet, bunlar, bunların çelişki güzel bir şey. Yani güzel bir çelişki demek saçma, çelişki zaten. Hı. Söylediğin her Çelişme, şey. ama... Çelişmek kelime anlamıyla ne kadar mesela enteresan bir kelime, Şimdi ama bak, çelişkiyi... E Şimdi çelişkiye yargıyı sen koyarsın. Ben çelişkiye herhangi bir yargı koymadım. Bunun bir çelişki Aynen. olduğunu söylüyorum şu anda. Aynen. Ve yani bizim düğüm düğümümüz 2010 yılı düğümü budur yani. Bu çelişki zaten bundan... Ben de bu, bu, burada hep zaten... Bu çelişkinin her zaman yeni bir şey açacağına ve burada olmayan bir şey açacağı gibi bir durum var. Ama bir yandan senin söylediğin o burada olmayan şeyin zaten aslında burada açılmasıyla alakalı bir şeyden bahsediyoruz demek olarak. O açıdan çelişkiyi, evet işte buldum. Çelişki de var, çatışma da var. Çatışmanın kendi içinde çok güzel bir ağır vardır, uyumu vardır. Mesela bütün bu e, kavramsal, işte düşünsel, e, bütün bu kelimeler aslında kendileriyle e, dans ediyorlar ve kendi aralarında da dans ediyorlar. Böyle örtüşüyorlar ve bir yandan çatışıyorlar, bazen kavga ediyorlar. E, sonuca baktığın zaman elinde olan tek şey var, hiçlik. Niye yoruldunuz? De... Peki o zaman, şöyle devam edelim. Biraz da yüzüne gidelim. Oradayız zaten, tam olarak. Olsun, bence olmayabiliriz. Tamam, <gülüyor> orada değiliz. Nedir planın dahilinde olanlar? Bundan sonra seçelim bekleyip görelim diye. Vardır kafanda bir şeyler. Şu, aslında şunun için söylüyorum. Çok bir maddesel yandan, olarak soruyorsan evet önce sen sorayım. Yani buraya gelirken bu söyleşinin iki türlü olmasını olabileceğini düşünerek gelmiştim zaten. Evet. Bir tanesinin olmasına karar verdik. Bence bir tanesinde belli bir noktaya geldikten sonra şimdi format kısmına geçelim. Artık o format formatlıktan çıkmış olduğuna güvenerek sorular sormak istiyorum sana Hı -hı. O da şu, yani kimse bilmiyor senin kim olduğunu, aslında benim de kim olduğunu. Çünkü benim yayınımın dışında bir saatte konuşacağız, konuşuyor olacağız. Dolayısıyla... Yani yaptığın işleri evet insanlar dışarılarda görebilirler, tank, tank edebilirler evet. ama mesela bundan sonrası nasıl sen nasıl anlatırsın, bekleyip görmek dedin ben seni yine de buraya sokuyorum tekrar. O zaman Toz Toz'un albümü geliyor. <gülüyor> seni görmem imkansızın albümü geliyor. Buna ulaşılması gereken şeyler değil mi? Öyle evet, e, Gereklilik yok yani ama Ama beklentiler var. Beklenti hiç yok. Hiç. Bak 13 yaşındayken e, en sevdiğim renk olan o zamanlar petrol yeşili bir suvayla Dularıma şunu yazmıştık ve 5 sene boyunca onunla <gülüyor> karşı karşıya kaldık yani. Hiç kimseden bir şey beklemediğim sürece mutlusun. Ben 5 sene uyazdım. Belki daha fazla, 13 diye ihtimalleyim. Yani. Hmm. Hmm. O yüzden beklenti yok. Beklenti olmazsa ayağı kırıklığı da olmaz. E peki 5 sene sonra ne oldu? 5 sene sonra olacak, o olacak zaten. Beklenti değil de Hayır, 13 yaşından sonraki 5 seneden bahsediyorum. Taşındım. Taşındım. Ben acaba... Hmm. Hmm. Onu da şu an zikrettiğime göre kafanın yerine yazmışım yani. E, o fontu, rengi, yazılış biçimi gözünün önüne geliyor şu an. Yani hiç kimselen hiçbir şey beklememek lazım. Hiçbir şeyden de, hiçbir şey beklememek lazım. Sadece böyle okyanusa bıraktığın kayık gibi. O kayığı ko, bir balık onu devirecekse devirir. İşte rüzgar onu alt edecekse eder, içine su girecekse girer ve batar ve e, başka uzaya başka. uçacaksa da uçar yani. Ne olması gerekiyorsa olacaktır zaten. Ya, teşekkür ediyorum <gülüyor> ee, Ne dedin? Teşekkür ediyorum Ben de. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> O yüzden istisna diye bir şey kıymetli değildir. Kıymetli değildir ya ama ben, ben şundan bahsediyorum. Neden yani, bahsediyorsun? İnsanların iradelerinin dışında sürüklendiği bazı yerler var. O da nedir? İnsanların diğer insanlarla iletişimlerinde karşılaştıkları farklı iradelerdir. Yani ben iraden dışında bir şey yaşıyorsam bunda senin iradenin payı olma olasılığı var ve ağaçların ve atomları bahsettiğim şey bu. Yani evren bunu hazırlıyor, bütün atomları bir hı hı. ruh ve irade vererek olaylar gelişiyor. peki. peki. Anladın mı? Bu gerçekten kısmı... yakaladım yani, tekrarlayabilirim. Ya bu kısmı anladım ama hı. şu kısmı anlamadığını düşünüyorum. Bu da benim kendi yukarı aldığım Buyurun. Bir yerden sonra artık gerçekten irade irade hak getire Aha. eşittir kültür yani. Eşittir kültür mü? Bu kültürdür. Kültür senin iradenin dışında şeydiriz orada. Annen hasta olduğunda gidersin. Ama annen hasta değilse, sen çalıştığın yerde bara bakmak üzere gelmek durumundasın. Ve i̇şte burada ne? iradeni kıran başka mekanizmalar insanlık ve yazı olduğundan beri var. O zaman seni en başa davet ediyorum. Türkiye'de doğmaya sen karar verdin. Anladın mı? Tabii ki anlamadığını biliyorsun. <gülüyor> o zaman şöyle söyleyeyim. Ee, söylediğim her şeyi birbirine bağladığın zaman resim ortaya çıkıyor. Kolaj gibi. Şöyle. Şimdi en başında ne demiştim? Atomların <gülüyor> ve e, ağaçların, bitkilerin, hayvanların, rüzgarın. <gülüyor> Ee, karar mekanizmasından bahsediyorum. Buradaki bak <gülüyor> e, kapalı olduğu için ıskalanan bir nokta var o da şu. Rüya örneği çok doğru bir örnek bunun için. Şimdi ben bir rüya gördüm de, eğer rüyamda seni görüyorsan mesela ve sen orada bir eylemde bulunuyorsan bunda benim iradem var öncelikle. Çünkü o gün atıyorum seninle karşılaştım ve senin yaptığın bir hareket bilinçaltıma yer etti ve ben o gece o rüyayı gördüm. Fakat sen yaptığın o hareketin, işte atıyorum elini şöyle kaldırmak, işte o hareketin de senin iradenle yapıldığını kabul ediyoruz. Değil mi? Rüyanda? Hayır. Benim rüyalar, rüyalar, yani hiç yapmadığım bir hareketi de görebilirim, evet. evet. O yine benim irademle alakalıdır. Dolayısıyla benim bilinçaltımı şekillendiren şeylerdi. En çok benim, fakat bir yandan da işte yaşadığım dünyanın, çevrenin, arketipsel birtakım imgelenlerin, hiç yaşamadığım zamanların, ve yaşayacağım geleceğin tırnak içinde. Hmm, evet, katılıyorum. Bir tür, bir tür şey var, tortusu var. Ama burada en çok ben karar veririm. Çünkü o benim rüyam. Ve o rüyayı gördüğüm zaman... Mesela bir kabus da olabilir bu. Ve o kabusu görmek istemediğim anda o kabusu görürüm ben. Bu benim negatif irademdir. Eğer ona bir isim koymak zorundaysak. Yani istemediğim bir şeyi kendi kendime yaptırma hali. Tıpkı... Bir gün arabanın altında can vermek gibi istemediğim halde o arabanın altında kalmam. Ama altında kalmaya karar vermem. Çünkü o gün o saatte orada olmam ve bunu aslında biliyor oluşum. Ama bunu biliyor oluşumu bilmeyiş halim ve o arabanın saatte 50 kilometre 70 kilometre hızla gitmesi ve e, bütün bu karar mekanizmelerinin hatta o yolu yapan adamların yanlış işaret koyması falan filan yani e, i̇şin içinde yol kavramını icat eden 1050 yılındaki adam da var aslında gibi. Daha milyar, yani milyarlarca şey söyleyebilirim bu konuda. Evet, ama... Zincir teorisi bu, kadercilikten farklı olarak. Yani dediğim gibi çok e, ayrıntılı bir hikaye bu. Günün birinde yazmayı düşünüyorum bunu ama e, henüz o organizasyona kendimi e, hazır hissetmiyorum yetersiz olduğundan değil sırası olmadığı için. Ama sırası gelince onu da anlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> bir tütün dans edeyim. Tütün dans edeyim. Rüyalar çok önemli. Yani. Yani, e, hayatı anlamak için bence rüyalar çok ustalıkla konulmuş bir oyun gibi. Bak. 24 saat tam bir gün ve 24 saatin yaklaşık 7-8 saatini uyuyarak geçiriyorsun ve bu otomatik bir şey yani bunu yapmak zorundasın zamanlar değişebilir ama üç gün uyumadığın zaman dördüncü gün uyumak zorundasın yani burada bir hikaye var burada tuhaf bir şey var neden ki yani hani niye uyumak zorundayız çünkü e, bunu kendime sorduğumda aldığım cevap şöyle oluyor genelde. E, aynanın içindeki ayna gibi böyle bir tür Hayatın e, kopyasını sana yaşatma halı ve hangisinin gerçek olduğuna karar veremiyorsun. Acaba rüyalar mı gerçek yoksa şu an mı ya da ikisi de mi? gerçek Karar verebiliyor musun gerçekten? Hayır veremiyorum. Bence sen de vermelisin. Bence sen kararını vermişsin. Neden? Rüyaların aldırı konusunda bir ikna olmuşsun. Ama hangisinin? Bu başka bir şey. Bunun. Yani evet, hiç bunun, başka bir şey değil. Ah bunun bence çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani sen önemini önemini tartışırız. Koyduğum. Önemini tartışırız ama bunlar e, ilginç bu? sorular. Yani şöyle söyleyeyim. Evet ilginç sorular kesinlikle ama... E, şu anda rüyalarda yaşadığımız bir şeyin uzantısı olabilir. Telefonun şu şey hikayesi gibi. Mağara. Yani bütün bunlar bir... Eee gerçeğin uzantıları olabilir, yani biz soyunun soyunu yaşıyor olabiliriz rüyalarda. Hayır yok ya öyle düşünme, rüyaları oraya koyma. <gülüyor> yok ya, niye? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü o, orası çok, yani rüyaları koyduğun yerden geri aşağıya indiriyorsun işte şu anda. Sen deli misin ya? Of hayır. Tam tamam, Ben şey... ne düşünüyorum biliyor musun? Rüyalar, eee... Çok güçlü öncelikle ve e, insanın çok es geçtiği bir yalan, tıpkı ölüm gibi. Ölüm de şeydir ya, e, korkulan bir tabudur ya, çok üzerinde konuşulmaz biri ölümden bahsettin. Aman kapı şu meseleyi falan ya da işte belki bu da Amerikan filmi ağzıyla değil de <gülüyor> abi konuşmayalım ne olur boşver falan. Ee, o yüzden... Kutsaldır ölüm aslında, o yüzden kutsaldır zaten. Yani çok ha, korkuluyor. Kutsallığı evet, belki de kutsal olduğu için ya da işte... Kutsal çok... olmasının sebebi o ve korkunç zaten çünkü yoksun falan. Hmm. Ama rüyada da yoksun. İşte, sen bu kadar i̇şte... nasıl emin olabiliyorsun rüyalardın, onu merak ediyorum şu anda. Şöyle mesela, ben yatağımı yatağı yatıyorum ya? sonra aynı yerden kalkıyorum. O orada nereye gittiğini biliyor musun? Evet, biliyorum. Nereye gidiyorsun? Bir bakıyorum ki orada yeteri kadar vücudumun ağırlığı yatağa evet. yaptıysa izinden anlayabilirim en azından. Hı. Ben son 6 saattir buradaydım. Madde sar bütünün evet son 6 saattir oradaydı. O Yani şu kısmına katılabiliyorum. Atomların acaba nerelerdeydi? Ne kadar bölündü ve ne kadar birleşti? Hatta şöyle bir şey var. Atom... 6 saat uyuyorsun ve Belki de bir rüya hatırlıyorsun. Mesela hatırlamadığın rüyalar var o da çok acayip. Bence hatırlamadığın rüyalar bir tür şey gibi. E i̇şte iki yaşında gördüğüm bir manzarayı hatırlamamıyorum <gülüyor> ama hızlı zaman gizlerdi. Bir yandan bu da çok gıcık bir şey değil mi mesela? Bin tane rüya gördün. Şans eseri sadece bir tanesini hatırlayacaksın. Çünkü Şans uyu... eseri? Evet. Hayır, hatırlaman gerektiğini onu. Hiç de ilgisi yok. Uyanmanın en yakın rüyayı hatırlarsın. Ya da seni uyandıracak Teknik kadar olarak güçlü olarak bir rüya. Teknik olarak öyle. Ama neden uyanmaya en yakın rüyayı, tam uyanmaya en yakın Bunu zamanda hiç o rüyayı gördün? Bunu hiç bilemez. Çünkü Sen diğer rüyalarını var. bilmiyoruz. Diğer rüyalarını bilmene gerek yok. Soru şu. Hatırladığın o rüyayı neden üçüncü rüya olarak değil de sonuncu rüya olarak gördün o gece? ya rüyayı, zaman gerekiyordu. Ve bunu sen seçtin. Ama bunu seçtiğini bilmiyorsun. Tıpkı rüyadı, rüyada, rüyada olduğunun farkına varamayın. Hırsızın seni kovalaması ve bir türlü onu bulduramamayın. Ama ne zaman lucid dreaming'e geçiyorsun? Yani artık rüyalar... Hiç lucid dreaming'e geçtin mi? Gerçekten. <gülüyor> ben hiç geçmedim. Ben bunun yalan olduğunu saniyordum. Mi? Gerçekten mi? Gerçekten. Yani o... uydurma Bak, geliyor Bak ilk yani. lucid dreaming olayını sana yani ne zaman evet. yaşadığımı anlatayım. Ee... Birinci, birinci sınıfa falan gidiyordum. Ee, eski evimizde oturuyoruz. Annem başka bir kadın, babam başka bir adam ve bir kız kardeşim varmış. Oysa benim bir abim var. Ev aynı, karakterler farklı ve hani yüzlerini şu an görürsen hatırlarım. Ee, sonra... Bana çok kötü davranıyorlar. Yani ben böyle bir üvey evlat kafası gibi bir şey, hani... Sürekli o kız kardeş, bir şeyler oluyor böyle hep hani bilinçli bir tür aşağılama durumu var. Sonra ben de önce kız kardeşimi öldürüyorum, sonra babamı öldürüyorum, en son annemi öldürmeye çalışırken. Rüyam mı yoksa Lucid Dream'e geçtik mi? anlatacağım Aynız geçmedim. Öldürmeye çalışırken Lucid Dream olayının farkına vardık bayağı. Şu andan bir rüyadayım. Bu benim annem değil falan. Ee, sonra camı açtım, aşağıya bağırdım, herkes yukarı baktı ve sonra camdan atladım oldukça yüksek bir yerde ama atladım ve oradan uzaklaştım, İre, iradeydi yani. Sonra birkaç sene sonra yine bir tane daha gördüm ve uzun bir süre bir daha hiç görmedim. Ve sonuncusu, yani üç üç kere çok ciddi olarak Lucid Dreaming'den bahsedebiliriz. İlk ikisi aslında Lucid Dreaming'in ne olduğunu bilmediğim bir dönemde yani. Sonun bilerek yaptım. Nesil? Ne demek bu? Yani Lucid Dreaming yani ne rüyada... Evet, e, rüyada... İyi ki de bilerek değil mi? Ne dediğimi? Hayır, yani şuna bahsediyorum. Böyle kavramdan da verim yok. Anladım. Daha sonra araştırdım. Bunun yapılması için yöntemler var, teknikler var falan bilirsin. Bilmiyor musun? Biraz araştır. Çok acayip bir konu. Bir şeyi izledin <gülüyor> sen? Baking Life'ı. Hayır. Baking Life izle. Tam olarak bundan bahsediyor. İnanılmaz bir film. Şey. <gülüyor> i̇şte öyle. lucid Dreaming ama biraz tehlikeli bir şey. Çünkü bir süre sonra normal rüya görmemeye başlıyoruz. Ve bu kötü bir şey. Çünkü bilinç altı. Daha doğrusu bilinç dışı. Rüyadayken kendini ifade edebiliyor ama sen onu onun kontrolünü ele aldığın zaman çok büyük e, dinlenememiş uyanıyorsun çünkü kontrol sürekli sende dolayısıyla vazgeçtim artık hani yapmamaya yapmaya çalışıyorum ama hayat anlamak için rüyaları daha çok bakmak gerekiyor O bir tabu çünkü. Rüya işte, gördüm ve geçti değil. Öncelikle insanın bu kadar fazla uyumak zorunda oluşu bile çok temel bir soru bence. Bir dakika ya, biz niye uyumak zorundayız ki? Düşünsene hani akşam yatıyorsun ve saatlerce kendinin farkında değilsin. Bilincin yok yani. Asla var da yok. O yüzden bence çok önemli bir örnek. Yani çok önemli bir örnek çünkü rüyalar gerçekten çok anlamlı. Ama bunu yine anlamlandırdın ya, yine bilinç ya. Tabii. Yani hani psikanliniz niye bin sene rüyalarla uğraşsın ki? Çünkü sen bugünden konuşuyorsun rüyalar üzerine aslında. O açıdan çok tehlikeli. Ben hani orada bir savunmaya gidiyorum kendi içimde. Nasıl bir gündem, Şimdi ben bir rüya gördüm. Anlamsız. Anlamsız derken şöyle benim Suyun anlam sıfır. olarak hayır hayır Hı. kendime anlam olarak gördüğüm ...buluta zarar verecek bir şey o Çünkü kurgunun dışında kalıyor, olmaması lazım. Saptıracak beni yoldan, ben gidiyorum ve orada bir şey girdi yani içeri ve hop bastır yani. Aslında mekanizma bu, yani rüyaları hatırlamamak ya da üzerine konuşmamak yaz bu. Hayat çok fazla şey veriyor ve onun eğer sindirimini yaptığımız yerlerden biriyse rüya... Yani burada evet... Burada ben mesela düşünmemeyi tercih ediyorum. Hı -hı. Zor Peki. geliyor çünkü. Tamam. Biliyorum. Ama rüya orada kalıyor. Ona ne yapacağız? Nasıl kalıyor Sen rüya? hakkında konuşmadığın zaman rüya gidiyor mu? Konuşmadığın ve hatırlamadığın zaman da kalıyor diyorsun öyle mi? Evet. Ama mesela sonra gidiyor konuşmadığın zaman. Ben Hiç mesela şey yakın zamanda... Mesela. Hiçbir şey yoktan var ya Varken de yok olmuyor falan vardır ya. O bence doğru. Hiçbir şey yok, sen yok olmuyor. Sen gördüğün ve hatırlamadığın olmuyor, bir olmuyor. rüyanın etkilerini üst yaşıyorsun. Ama geliyor. Ne diyorsun? Düğüm atıyorsun herhalde. Yani. Nereye? Bastırdığın şeye. oraya böyle bir koydun. Artık o düğümün üzerine giderken başka bir düğüm daha atmak durumundasın. Başka bir düğüm daha ve artık gerisini hiç göremiyorsun. Artık yeni kurguladığın sen navaş başarısın. Metafor olarak düğüm atmayı kullanıyorsun. Mesela ben tam tersini düşünüyorum. Düğümleri çözüyorsun. Ben rüyayı bastırmaktan bahsediyorum. Hı hı. Bu yüzden şeyden bahsediyoruz. Evet, aynı şeyden bahsediyoruz. Evet, yani rüyayı, onu... sen e, lucid dreaming'i rüyayı bastırmak olarak mı altlandırıyorsun aslında? Yani Abi, bir, rüyay kontrol, bir rüyayı kontrol ettiğin zaman aslında bilinç altını görmeye çalıştığı şeyi e, yönlendirerek ve onu e, kontrol altına alarak bir düğüm yarattığını düşünüyorsun değil mi? Doğru anladım. Yo, özür dilerim ben başka bir şeyden bahsediyorum ama fazla kişisel olduğu için oraya giremedim, açıklayamadım. Yani ben tam olarak rüyayı, dedin ya rüyalar üzerine düşünmek lazım diye, ben oradan aldım lütfen. Anladım. Yani ben rüyalar üzerine düşünmemeyi düğümle bağladım. Anladım. Bir şeyleri bağlamak durumu Ve sonra sen dedin ya asla yok olmazlar diye, ben dedim ki yok olurlar. Çünkü düğüm ve düğüm ve düğüm ve düğüm ve düğüm diye. Hatta aslında düğüm değil, düğümler olarak gittiğini. artık orada sadece arada Hiçbir şey yok yani karanlık. Dolayısıyla sen artık başka bir yoldasın. Yusuf Dreaming... Ben şöyle düşünmüyorum. Evet, no <gülüyor> sen sorayım Evet, ne olur sen sorayım. Yusuf Dreaming... çünkü bana çok aptalca geliyor yani şu anda. Öyle mi? Yani 50 sene <gülüyor> sonra unutulacak. <gülüyor> ya unutulsun yani. Düşünsene ya, Rüya diye bir şey var. <gülüyor> rüya diye bir şey var ve sen ona irade koyuyorsun. Bunun çok sağlıklı olduğunu <gülüyor> ben de düşünmüyorum. Ama şu var. Sağlık değil mesela. Bu sağlıklı bir şey değil öncelikle. Rüya'yı mı Neden biliyor musun? Vücudun içinde sağlıklı değil, ruhun içinde. Gördüğün rüya içinde. Ama sağlığı umursamayacaksak, rock'n'roll oluyorsak rüya konusunda, o zaman arada denemenin de faydası var. Mesela Deneme. bir anda farkında olup okyanusun üzerine uçabilmek gibi. Harika bir duygu yani, inanılmaz. Ee, ama ben başka bir şeye geleceğim ve tekrar oraya geliyorum. Ya az önce bahsettim çünkü bundan ama iğneleyeceğim. Diyorum ki canlılar, hayvanlar ve insanlar uyumak zorundalar. Uyumak çok acayip bir şey. Gözlerini kapıyorsun ve bir süre sonra bilincin kapanıyor ve başka bir yere giriyorsun. O girdiğin yerde yaklaşık 6-7 saat kalıyorsun. Ve bunu her gün yapıyorsun. Çok manyakça. Ve bunu her gün yaptığın zaman arada hatırladığın rüyalar oluyor. Ve bence bu Yaşamı olumlamak için, yani hayatta kalmayı olumlamak için bir tür kanıt gibi. Gördüğün rüyalar... E, bence replikasın replikası Ya da tam tersi, Gördün rüyalar aslında orijinal ve şu an hayattasın ve bir replikayı yaşıyorsun. E, yani rüyalar bence çok önemli. Kanıt. Bir şeylerin kanıtı yani. Anladın mı? Bir şeylerin kanıtı ve... Bir şeyler gösterilmek isteniyor ve o yolla bunu görme ihtimalimiz var. Çünkü rüya senin kurguladığın bir şey ama bilincini konuşturamıyorsun. Çok tuhaf yani. Bir geminin içindesin, o senin kurgun. Sen yaratıyorsun o gemiyi ama ne ara yarattın ve ne zaman o gemidesin ve geldin oraya ve niye o adam seni, o korsan seni öldürmeye çalışıyor bilmiyorsun. Ama biliyorsun ya yani. hayat gibi işte. Buraya gelmeyi sen tercih ettin. Ne zaman tercih ettin hatırlamıyorsun. Ama hatırladığını düşünüyorum. Gün birinde onu da belki hatırlarsın ama bunu biliyorsun. Yani ben biliyorum. Sen buraya gelmeyi tercih ettin. Tıpkı bir rüyada kurguladığın gemi gibi. Sen buraya gelmeyi tercih ederek bütün cesaretinle, çok cesur bir şekilde, sorumluluğu üstlen. Artık sorumluluğu fark etme zaman, misyonun farkına var ve yola açık yani. Kurguladığın şu hayat, yani şu anda burada olma gerçeği, ee, senin kurguladığın, bahsettiğim zincir teorisi bu. Sen burada olmayı tercih ettin, tıpkı yarattığın rüyadaki kurguladığın gemi gibi. Hatırlamıyorsun, bu tercih ettin işte yani. <gülüyor> Thank you. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Bir daha konserde görüşmek üzere. masal okurun zihnine hitap ediyor. Şeyleri sahneye koyan odur. Şu vesaire. otodan çıkmadan önce evet her şey orada oldu. Kendi kişim bana engel oluyor ve hiçlik hemen burada. Onları değiştirmeye çalışmayacağım. Demin gördüm. Yanılsamanın o lütfu sayesinde düş neredeymiş? Gayet iyi. Öyle yapacağım. O hiçliği İdea kendine vuracağım. Bu içliği panzehir gibi içecek. Zorunluluğu kurduktan sonra. Onun gözünde mutlak olan eşleşmeler hatasız ve yeterli. Onları anlar. Koridor Kuşku var. Başlangıçta kim konuştu diye. Ve iki turun ısrarlı suskunluğu karşısında onun konuşmadığı gerçeğine varılır kendi eylemini anlamayan atalarının ruhları olarak gördükleri tarafından ıslıklanır. Egidur zarların önüne gelir ve meşaleyi kitaba yaklaştırır. Cümlenin görünmesi için. Olayı terk eder. Benim için gitmek saati çaldı. Ailenin saflığı yerini alacak. Bu kişilik olmadan, kendi görüntüm olmadan. Ama ışığı alıp götürecek. Gece Isız eşya üstünde Bu küçük cam şişede can çekişte düş Hiçliğin tozunu içeren saflık Zar atımı Mezarda Mezar odası İki tur basitçe cezaları sallar Hareket gidip atalarının atomları olan küllere kavuşmadan önce Ondaki hareket aklanmıştır İkirciminin ne anlama geldiği anlaşılır. Kitabı kapatır, mumu üfler, rastlantı içeren nefesiyle ve kollarını çaprazlayarak atalarının küllerinin üstüne yatar. Kollarını çaprazlayınca mutlak silinip gitmiştir. Irkının saflığıyla, çünkü böyle olması gerekiyordu ne de olsa, ses kesilir ve bir de.